Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ömrün <gülüyor> bitirmiş Allah, bir anemi, aklın Allah, yitirmiş Allah, Allah, bir anemi Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah, Allah. Allah'u Allah. Nedir bu halim? Artar melalim. Söyle azalim. Bir yanemeyim. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Kanat bulurum, Döner dururum. Yanar kururum. Allah'u Allah, Allah'u Allah, Allah'u Allah, Allah, Allah Şaşırdım kaldım bin bir renk aldım Doldum boşaldım peymanemi Allah'u Allah, Allah'u Allah, Allah'u Allah, Allah'u Allah, Allah, u Allah, Allah, u Allah. Yaşlı gözlerim, tutmaz dizlerim, yolun gözlerim, mestanemi Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah, Allah, Allah. Halim söylenir, gönlüler denir, herkes eğlenir, teranemir. Allah, Allahu Allah, Allahu Allah Meczup sanırlar, Mecnun tanırlar Hep aldanırlar, üryan emir Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah <S Schmidt> Aşkı can feda olsun e <amusementassiclanır> fayda aşk oku ayda kemanemi Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah, Allahü Allah, Allah.